62. Birinci cilt 303. Mektup. Bu mektup müezzin Hacı Yusuf'e gönderilmiş olup, ezan kelimelerinin manalarını bildirmektedir. Ezanın kelimeleri 7’dir. Tekrar ederek 15 oluyor. Ezan bu 15 kelimeyi okumak ve işitmektir. Hoparlör ile. Tegani yaparak okunan ezanda bu kelimeler işitilmiyor. Bir oltu ne olduğu anlaşılmayan ses işitiliyor. Hoparlör ezan okumaya değil ezanı yok etmeye sebep oluyor. 1 Allahü Ekber. Allahü Teala büyüktür. Ona bir şey lazım değildir. Kullarının ibadetlerine de muhtaç olmaktan büyüktür. İbadetlerin ona faidesi yoktur. Bunu zihinlerde iyi yerleştirmek için bu kelime dört kere söylenir. Birinci ve üçüncü rler, cezm veya vasl ederek üstün okunur. 2. Eşhedü en lâ ilâhe illallah Kibriyası büyüklüğü ile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 Kurtuluşa sebep olan namaza çağıran iki kelimedir. 6- allah Ekber Ona layık bir ibadeti kimse yapamaz. Herhangi bir kimsenin ibadetinin ona layık, yakışır olmasından çok büyüktür, çok uzaktır. 7- La ilahe illallah İbadete Karşısında alçalmaya müstehak olan, hakkı olan ancak O'dur. Ona layık bir ibadeti kimse yapamamakla beraber, ondan başka kimsenin ibadet olunmaya hakkı yoktur. Namazın şerefinin büyüklüğünü, onu herkese haber vermek için seçilmiş olan ezanın büyüklüğünden anlamalıdır. Farisi Mısra Tercümesi Senenin bereketi baharından belli olur. Ya Rabbi bizleri istediğin gibi namaz kılanlardan eyle. Amin. Savi tefsirinde İnşirah suresinde diyor ki: Allahü Teala senin ismini şartta, garpta, yerkürenin her yerinde yükseltirim buyurdu. Garba doğru bir tul derecesi gidilince, namaz vaktleri dört dakika gecikiyor. Her 28 kilometre gidişte, aynı vaktin ezanı birer dakika sonra tekrar okunuyorlar. Böylece yeryüzünün her yerinde, her an ezan okunmakta, Muhammed aleyhisselamın ismi her an her yerde işitilmektedir şirat İslam şerhinde diyor ki, birisi Abdullah İbni Ömer Hazretlerine, Allah için seni çok seviyorum deyince, ben de Allah için seni hiç sevmiyorum. Çünkü sen, ezanı teganni ederek, şarkı söyler gibi okuyorsun buyurdu. Seslendi ol müezzin, durduk kâmet eyledi. Kâbe'ye döndüğü yüzün hem de niyet eyledi. Duyunca ehli iman hürmet ile dinledi. Sonra namaza durup Rabb'e kulluk eyledi.